Dünya Mirası Adalar Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Al Orcu Merhaba, bugün stüdyoda ben Derya Tolgay ve Asu Aksoy. Ve Teknik Masada Robin ekip Hı -hı. olarak beraberiz. Hı -hı. Ee, bugün merhaba. Evet merhaba. 13 Şubat UNESCO Radyo Günü tüm dinci, dinleyicilerimizin, Açık Radyo ekibinin, programcıların e, radyo gününü kutluyoruz. Evet ben de bilmiyordum açıkçası. <gülüyor> 13 Şubat. Çok açık açık zaten evet. şimdi. Ve 14 Şubattan bir gün önce. <gülüyor> Çok anlamlı. UNESCO Genel Direktörü'nün de çok anlamlı bir mesajı var. Diyor ki, radyo toplumumuzun dışlanmış grupları başta olmak üzere en geniş kitlelere ulaşabilen kitle iletişim aracıdır. Özgür, bağımsız ve çoğulcu radyo, sağlıklı toplumlar için zaruri, insan hakları ve temel özgürlüklerin geliştirilmesi için hayatidir. Sanki açık radyoyu tarif etti. Evet, çok güzel. <gülüyor> Şimdi... Ee, büyük Adada e, Bugün de kullanılmakta olan yollar 1888'de yapılmış O dönemde Ada turu faytonlarla iki mecidiyeye Eşeklerle de 10-15 kuruşa <gülüyor> Yapılıyormuş bu e, Yolculuk ve turlar 1917'de de 17 yaşında adaya at ile gelen e, Arifa Faytonculuğu ilk başlatan kişi ve Hatta yakında kızı da ee, Karadoğan Karadoğan'da onunla ilgili bir e, kitap e, hazırladı, çıkacak. E, tabii faytonculuğu konuşacağız bugün. Aslında ilk defa böyle bir kitap yazılıyor. Bu çok önemli. Çok önemli. Yani faytonculuğun bir meslek olarak ne zaman başladığı, nasıl başladığı... <gülüyor> ...nasıl bir meslek bu, ne kadar zor bir meslek... ...geçen programdaydı galiba değil mi? Mahir Bey'le konuşmuştuk. Hani faytonculuğun evet. aslında bir meslek olarak... E, <gülüyor> ...saygı görmesinin... ...altını defalarca çizmişti. Yani bu, yani bu kitap da aslında çok önemli... ...bence. Yani biz bu konuda araştırma... ...yaparken hani kimler... E, ...bu konuda çalışmış... ...bizzat faytoncular kendileri... ...ya da onların işte çocukları... Hı -hı. ...vesaire yazmışlar mı diye... ...baktığımızda bir şey bulamamıştık değil mi? Öyle bize de ışık tutacak zannedersem tabi haliyle faytonlar ulaşım konuşulacak ama tabi hemen küçük bir e, ekleme de yapalım dinleyicilerimiz bilsin adalarda e, faytonlar var e, binleri geçen akülü araç var ki birçoğu plakasız ve e, kaçak e, yine binleri geçen bisiklet var hatta bisikletleri kiralayan kişiler ilk defa adada öğrenmeye geliyorlar bisikleti. Ee, bir de resmi kurumların da sayısı hiç azımsanmayacak bir motorlu taşıt kullanımı var. Ee, yani oysa bu yasak. Ee, hani onların da bir an önce elektrikli şeye geçmesi gerekiyor. Hı -hı. Yani tabii şey olan bu. Ee, ve faytonlar. Bir de tabii Roam hastalığı var şu anda. Hı -hı. Ve onun üzerinden de e, sorunlar epeyce karmaşık hale geldi. Evet son dönemde yani değil mi faytonlar özellikle... ...konuşulmaya başlandı. Bundan iki hafta, üç hafta önce... ...işte böyle bir faytonlar... Hı hı. ...kaldırılacak filan gibi böyle değil mi? Bir ortalıkta bir şey döndü. Sonra işte bu Ruam hastalığıyla... ...ilgili haberler döndü. Yani böyle faytonlarla ilgili... ...bir ortada şey var... Muğlatlık Aslında, evet. var esasında Hı -hı. Peki e, kaymakamlığın bir toplantısı oldu ve ardından e, alınan kararlarda adalarda Rouen vakalarının gerçekten olduğu e, anlaşılıyor Yani bilinen bir şey çok eskiden beri hatta sayıları filan da var bunların net şekilde Öncelikle Rouen'ın boyutları nedir? Birçok e, arkadaşımız da katkı verdi bize sayılar, belgeler, şunlar bunlar açısından buradan teşekkür ederiz ne dersin? Evet e, yani aslında yaptığın giriş güzel bir girişti. Yani adalarda e, e, yani insanların yürüyebilmesi için yollar açılıyor ama e, aslında bu yollar çok e, kısa bir süre sonra e, yaya yolları olarak aslında tescilleniyor. Yani adaları İstanbul'dan ayıran özellik e, burada böyle bir motorlu taşıt için e, düşünülmemiş olması bu yolların. Bunlar yaya yolları olarak başından beri böyle düşünülmüş ve hatta işte 1990'lı yıllarda da işte adalar tamamen sit alanı ilan edildikten sonra yolları da özellikle yaya yoludur diye e, yani. belirtilmiş. Ama şimdi tabii yaya yolu e, ile e, yayayı e, adalar çok da küçük değil. Adalar hem gezilen hem oturulan değil mi böyle değişik mahalleleri olan. Dolayısıyla faytonculuk da senin de başta söylediğin gibi erken bir tarihte gelmiş. Hem insanları gezdirmek hem insanların ulaşım ihtiyacını karşılamak için makul sayılarda eşekler de o zaman varmış. Yani yayalarla aslında faytonlar aynı... Yolları güzel bir şekilde e, paylaşarak gelmişler. Sonra bisikletler gelmiş. Bisikletler de keza e, yani böyle bir üç araç bu yolları paylaşıyormuş. Ama ne oldu? İşte son dönemde bir şeyler oldu ve bir kriz durumuyla aslında adalarda karşı karşıyayız. Özellikle de büyük adada evet. karşı karşıyayız. Bunu biliyoruz. hepimiz evet. nedir? Yani yaz aylarında özellikle böyle bir, bir, bir keşme kes yaşanıyor, değil Hı -hı. mi? E, ...faytonlar, bisikletler... ...bir de üstüne üstelik şimdi en son... ...işte son 2-3 seneden beri akülü araçlar... Evet. ...bu akülü araçlar... ...hiç hesapta olmayan... ...hiçbir zaman aslında... E, ...istenmemiş olan... E, ...ve çok sıkı kurallarla düzenlenmiş olan... E, ...keza işte bu... ...kamu kurumlarının kullandığı... Kamu ...şeyler de... ...motorlu araçlar da çok sıkı... ...kurallarla denetlenen evet. şeyler... ...şimdi ama... Böyle bir e, kaos meydana gelmiş. Herkes böyle sayılar artıyor, akülüler, işte e, araçlar, e, bisikletler, Turizmin yaskısı var. Evet, ee, ve bu neden oluyor? O son 4 senede yani bu şehrin bu kadar betonlaşmasında insanlar gerçekten kaçacak yerde bulamadıkları için... ...ada onlar için en ulaşılabilir, en yeşil alan. Tabii ki ve de öyle zaten Hı -hı. yani... Ee, ama şimdi bu en ulaşabilir yeşil dinlenme alanının bu şekilde korunabilmesi, <gülüyor> insanların e, buraya geldiğinde rahat bir nefes alması yani e, ezilmeden rahat rahat yürüyebilmesi e, için demek ki yani aslında bir turizmin iç turizm diyelim ziyaretçi talebinin ortaya çıkarttığı şimdi yeni bir durum var karşımızda. Hı hı. Eskisi gibi değil insanlar daha da çok gelmek istiyorlar fakat bu yeni durumla şey yapamayan bir baş edemeyen diyelim yani işte ve böyle günü birlik kararlarını akülü araç alarak çözmek işte ne bileyim fayton sayısını arttırarak çözmek. Hı -hı. ...gibi hem ticari baskı... ...işte ziyaretçi evet. talebi falan ...böyle bir yönetilemeyen... ...bir kaotik ve aslında adaların... ...ve İstanbul'un tam da... ...istediğinin tersine çalışan... ...değil mi? Evet. Bir durumla... ...karşı karşıyayız. Fakat nedense... E, ...dönüp... ...dolaşıyor olay ve hep böyle bir... ...faytonlar sanki burada... Şeymiş gibi hani bu Hatta işin Ru temel tabi... Ruam üzerinden i̇şte ki... yani Ruam olabiliyor işte kazalar oluyor Bütün bu e, kaos da böyle Tabii ki bu neden böyle oluyor Diye bir Hı -hı. Düşün, yani düşünüyor Ru olsak Ruam, Ruam bir gerçeklik şimdi Ama evet, ona... gelinen sayıda da En az vakanın olduğu seneler son 2-3 sene yani Ruama geleceğim yani Ruama gelmeden önce Hani niye böyle faytonlar üzerinden Biz bu konuyu Hı -hı. konuşuyoruz diye Düşündüğümüzde e, yani aküler üzerinden konuşmuyoruz değil mi? Ya faytonlar bir şey üzerinden, üzerinden ya da bisiklet <gülüyor> üzerinden de konuşuyoruz ya hatta yayalar üzerinden de evet. konuşmuyoruz. Niye faytonlar? Çünkü tabii faytonlar e, işte atların çektiği canlı yani at dediğimiz hayvanların çektiği çok farklı bir taşıma aracı. İşte dediğim gibi geçen programda da bunu çok güzel konuştuk. Bu başlı başına bir aslında nasıl diyeyim bir kültür mirası bu Hı -hı. faytonculuk. Ta 1907 mi dedin 11 mi dedin o zamandan beri adalar hayatının ayrılmaz bir parçası olmuş. Evet bugün bizim İstanbul'da bildiğimiz motorlu araç trafiğine hiç benzemeyen yani canlı hayvanlarla uğraştığınız bir meslek bu. Ee, bir e, zanaat ee, ve e, evet tabii ki orada bu at faytonculuk trafiğini iyi yönetmeniz gerekiyor Onun o faytonlara kaç kişi bindiriyorsunuz kaç saat çalıştırıyorsunuz ee, ve tabii ki en önemlisi bu atların sağlığıyla nasıl ilgileniyorsunuz bunlar motorlu böyle <gülüyor> anahtarını çevirdiği <gülüyor> şeyler değil ki evet ya yani bunlar canlı kanlı ee, ...çok sevdiğimiz, kucakladığımız... ...böyle çok evet. güzel faytoncuların... ...fotoğrafları var aslında... Ee, ...böyle atlarına sarılıyorlar... ...ne kadar güzel... ...bunlar böyle... ya yani biz bunu... Olması gereken evet. bu ama maalesef olmadığı için şu anda... Ha, ...şimdi burada ee, niye atlar... ...sıkıntılar var... ...niye faytonlar böyle dönüp dolaşılıyor... ...çünkü bu kaos içinde... ...bu kıyamet içinde... ...bizim gördüğümüz man manzara ne oluyor... ...işte can çekişen atlar... Ee, i̇şte sıkışan atlar hatta düşüp değil mi işte tabii. ölen çatlayan Öyle. atlar sıcağın altında e, sırtına işte yoğurt sürülmüş atlar. Hijyenin yeterli e, olmaması temizliğin falan. olmaması e, bir, bir sürü. Bu çok e, üzücü yani çok. bu tabii ki bir motorlu araç gibi değil. Burada evet. gerçekten herkes dolayısıyla dönüp ata bakıyor. Şurada bir At küçük... nasıl bir muamele görüyor hmm. diye bakıyor. Değil mi? Yani o yüzden aslında biz evet. bu. Faytonlar. O kadar çok etken var ki çok küçük bir şey söylemek istiyorum. Şimdi bir baktım e, faytonlar ve atlarla ilgili kurumlar, İBB, ilçe belediyesi, İBB'ye bağlı Tuhim ve Ukome, Adalar Belediyesi'ne bağlı veterinerlik ve zabıtası, İSPARK, İBB zabıtası, ilçe tarım ve hayvancılık müdürlüğü, kaymakamlık, emniyet müdürlüğü, polisler ve trafik polisleri. Evet. Bunların hepsi faytonların evet. yönetiminde. Böyle bir e, planlamada mümkün mü bir şeyi yönetebilmek? Ya işte çok paydaş var ve bu her bir paydaşın aslında sorumluluk alanları var. Ee, aslında e, yönetmelikler var, kararlar var, mekanizmalar var. Fakat bugün e, adalarda özellikle büyük adada atlar arasında evet ruam hastalığı var. var. Şimdi aslında Ruham hastalığı yani biz bu işin şeyi değiliz uzmanı değiliz önümüzdeki programlarda da değil mi veterinerler? Veteriner çağıracağız ama şunu da bir belirtmek istiyorum ben Adalardan bir veteriner e, burada çağırıp konuşturmak e, üzere bir girişimde bulundum sağa sola haber verdim. Fakat Adalarda bu konuyla ilgili tam zamanlı çalışan bir veterinerlik yok. Ya atlarla uzman. Evet atlar konusunda yoksa. uzman. Kedi veteriner var mı evet. yoksa? Şimdi, Yok, evet tam yani... zamanlı çalışan bu zaten başlı başına koca bir sorun başlıyor. Evet aynen yani şimdi RUAM aslında e, okuduğumuz kadarıyla e, şey yapılabilen bir hastalık yani e, nasıl diyeyim ortadan kaldırılabilen bir hastalık bu da nasıl yapılıyor çok düzenli işte şey kontroller adalara gelen atlar düzenli bir şekilde kontrol edilecek. Hastalıklı hayvanlar ayrılacak. İşte bunlara bir test aşısı yapılıyor. Bunlar test aşısında şey çıkar. Hı -hı. Olumsuz çıkarsa gibi şimdi bir şöyle şunu öğreniyoruz mesela. Şimdi ilçe gıda tarım hayvancılık müdürlüğünün görevi yılda iki kere bu kontrolleri yapmak. Onun için işte veteriner bu kontrolü yapmak için geliyor. ...bu kontroller yapılıyor fakat karantina alanı yok. Hı hı. Yani şimdi e, karantina alanı olmadan nasıl bu e, şey sağlanabilir ki? Yani bu hayvanları sağlıklı, sağlıksızı ayırmak. E, ve yani sadece hani o sırada yapılan kontrollerle de sınırlı değil. Aslında hı hı. uzman at veterinerlerinin sürekli bulundurulması... Belki sürekli bu kontrollerin gözlemlerinin yapılması gerekiyor. Şimdi bu ilçe müdürlüğünde bu kadrolar yok. Kendileri böyle söylüyorlar. Bu arada RUAM rakamları dedin. Yani çeşitli kaynaklarda bu böyle yılda ortalama 90'lar seviyesinde RUAM vakaları çıktı. Yani ilçe belediyesi hı hı. de bunu söylüyor. İlçe... Gıda, tarım, hayvancılık da bunu söylüyor. Yani bu rakamlar aslında düşürülebilecek tabii ki düşürülmesi gereken Abi, rakamlar. Ama bir karantina yeri yapılırsa, ahırların evet. e, şeyler kadar, fayton ve atlar için yeterli olan adet için ona iş düşecek kadar olursa. Evet. Yani... Karantina peki bütün bunları yapacak kurumların isimleri de belli. Evet şimdi yani karantina alanının yapılması için mesela yani tam bir bürokratik şey çalışıyor <gülüyor> burada İşte müdürlük e, İBB İspark'a evet. yazı yazıyor çünkü İspark oradaki ahırları işletiyor bir karantina alanı açın diyor e, o karantina alanı açacak orada belki yer yok. O karantinanın açılması için ağırın dışına mı çıkmak gerekiyor? Onun izinin Orman Bakanlığından mı alınması gerekiyor? Hı hı. Orman Bakanlığı mesela padok alanları denilen alanlar var. Padok İngilizce bir kavram. Türkçe padok diye geçmiş. Yani şeylerin hayvanların serbestçe dolaşabildiği e, alanlar yaratmak. E şimdi mesela bunun için e, ilçe yine diyor ki... Bu padok alanlarını açmanız lazım diyor. Ormanda diyor ki ama diyor bizim lejantta böyle bir izin türümüz yok diyor. Yani çok tam bir bürokratik böyle bir toplar bir yerlere atılıyor ve oralarda böyle olmuyor, kalıyor. Halbuki demek ki orman şeyinin değişmesi gerekiyor. İzin evet. kurallarının değişmesi gerekiyor. Şimdi yani evet bugün dolayısıyla şimdi demin kaymakamlığın ruham hastalığı konusundaki... ...geçtiğimiz günlerde yapılan toplantısından bahsettin. evet böyle bir toplantı yapıldığını. Biz, e, Arabacılar ve Motorsuz Kara Taşıt Vasıtaları Esnaf Odası var. E, bunlar e, faytoncuları temsil ediyorlar. Bir e, meslek esnaf odası bu. Buraya gelen yazıdan biz anlıyoruz. E, ve burada alınmış önemli kararlar var. Şimdi bu kararlar bir, RUAM'la ilgili ya yapılacak şeyler. Bir de ilginç bir şekilde faytonculukla ilgili yapılacak şeyler diye de iki tane böyle başlık var. Yani adalarda bundan Hı -hı. sonra faytonculuk nasıl olmalı evet. diye. Ee, yani böyle bir iki konu var. Şimdi bu Ruhan vakaları ile ilgili nasıl mücadele edileceğine dair de <gülüyor> aslında e, bir adalara... ...son bir senedir... ...atların giriş çıkışı yasak... ...bu yasağın devam ettirilmesi söyleniyor ki... ...bu doğru bir... E, ...tedbir... E, ...şimdi bu... E, ...biliyorsunuz... E, ...şeyde meydanda faytonların park ettiği bir yer var... ...oradan e, işte faytonlara binip... ...hani dağılıyorsunuz... ...bu fayton alanının bir ay süreyle... ...kapatılması... Evet. ...söyleniyor... İşte, ah, ...atlar ahırlarında duracak deniyor... ...işte de, temizlik, dezenfeksiyon... Python park alanlarında yapılsın deniyor. Ee, ada büyük ada'da üç tane ayrıca is parkın dışında ahırlar var. Bunlar e, aslında informal e, ahırlar. Bunlara da şimdiye kadar mesela izin verilm, ya yani izin verilmemişti. Yani varlıkları ne devam ettirmiş bu şeyler ahırlar? Nasıl olmuş bu iş? Bunlar derhal yıkılsın deniyor. Hı hı. Bunlar yıkıldığında peki oradaki atlar ne olacak mesela ee, <gülüyor> ve işte ve karantina ağrı evet tesis edilsin <gülüyor> doğru tabii biz de bunu söylüyoruz ee, ama şimdi bitirdin mi orayı sana? Yani şey, evet soracağım yani benim aklımın almadığı şu bir aylığına atlar ahırda kalsın çıkmasın hı hı. yani adaların ulaşımı evet. e, kesilsin evet. zaten Deniz yolu da kesildi adaların yani Beşiktaş <gülüyor> çok ana şey. Ya şimdi, ee, e. ...vapuru da kestiler. Bunu da ben yani bir şeylerin kolay yöntemi keserek mi yapmak? Ha. Çözüm Yoksa üretmek, düzenlemek mi? yani bu, mi? şimdi ben şeyi düşündüm. O zaman şehirde de problem var. E, otobüsleri kaldıralım bir aylığına... bakıma alalım. E, sıkıntı yaratıyor. Öyle açalım. Yani aynı eş anlamda bir mantığı var bunun. Adalardaki şu anda bir ulaşım planı yok. Kestiğin anda yerine bir şey koymayacaksın. Ne olacak? Luna Park gibi bütün akülü araçlar hem de katlanarak belki herkes aman artık ben de bir akülü alayım deyip evet. çıkacak meydanlara. Evet. Bu nasıl yönetim? Aynen yani burada bir kaos ortaya çıkacak. Yani böyle bir aylığına yasaklandığı zaman Hı. hakikaten insanlar o zaman belki bu akülü araçları bir çözüm olarak daha da böyle görmeye başlayacaklar. Oysa ki yani bu <gülüyor> yönetilebilecek bir... ...süreç şeklinde düzenlenebilir... ...yani şu anda hemen... ...hasta, sağlıklı atlar... ...ayrılıp, onlar ayrı... ...bir yerde... Tabii ...şey yapılıp, elbette. ahırlarda düzenlenip... Hı -hı. ...yani onların... E, ...sirkülasyonu, yani şey... ulaşım talebine cevap vermeleri... ...devam evet. sürebilir... E, ...gibi, yani bu süreç yönetilebilir... ...çünkü adalarda... ...yani altını çizmemiz gereken şey... ...faytonculuk... E, ...temel ulaşım aracı... ...şimdiye kadar bu böyle evet. gelmiş... Ya, ...demin de dediğimiz gibi... ...adalar hayatının, kültürel mirasının... Evet. ...adalılığın... ...zaten insanların adalara gelmek istemesinin... ...sebeplerinden biri de bu... ...bu yani faytonculuk mesleği... Evet. ...şimdi demek ki bunun... Ee, ya yani evet bu bir ay karantina mes şey meselesi yani şu, şu, çıkartmamak Ama şunu da unutmamak meselesi. lazım. Herkesin sorumluluğu varken faytonculuğun da burada çok sorumluluğu var ve onlar da sorumluluğunu yeterince yerine getirmiyor ki bu kadar şikayet ve evet. sıkıntı var. Yani evet. tek başta değil bir sürü evet. kişinin şeyin kurumun e, yerine getirmemesi görevlerini. Evet. Evet, bu çok yani önemli. meslek odasının aslında bu karantina alanının açılması, Hı -hı. orada bir revir kurulması, oraya e, sürekli çalışan uzman at veterinerlerinin istihdam edilmesi, Hı -hı. E, padok alanının açılması... Hı -hı işte yani sadece bir de ruhham değil başka hastalıklar da olabiliyor. Yani be, ilçe belediyesinin raporlarını okuduğunuzda başka nedenlerle de ölümler olduğunu görüyorsunuz. Bu tüm bunlar engellenebilecek Hı -hı. şeyler. E bunlar nasıl engellenecek? Ya yani esnaf odası aslında tam da kendi üretim aracı, evet. e, kendi sevdiği bir varlıktan bahsediyoruz. Hı -hı. Demek ki esnaf odasının e, tamamen e, bu işe ilçe gıda tarımla birlikte Ukome ile birlikte, belediye ile birlikte sahip çıkıp evet veterineri, karantinası, Hı -hı. karantinası için uğraşmak, bunun olmasını sağlamak. Değil mi? ya yani olana kadar uğraşmak. Evet. Biz gönüllüler bu mirası kaybetmemek için o kadar çok çalışıyoruz ki yani işte gönüllü insanlar var. Şahika Hanım bildiğim kadarıyla şeyleri hazırladı, yönetmelikleri hazırladı. STK'lar var. Bunun üzerinde çalışıyor ama bizden daha az çalışıyor diğer kurumlar diyebilirim. Rahatlıkla. Yani tabii şimdi e, bu, Mirası toplumun... yani e, şeyde tutmak için e, şu anda, hayatta tutup sürdürebilmek için çabamız evet. çok yüksek. Aynı çabayı biz diğer kurumlardan istiyoruz. Evet yani e, diğer kurumlar hep birlikte adalılar Hı -hı. olarak aslında birlikte bütün bu süreçlere katılarak e, ne kadar e, olumlu enerji... ...ne kadar herkesin destek olabileceğini... E, ...ve birlikte çözümlerin geliştirebileceğini... ...aslında hissediyoruz, biliyoruz <gülüyor> evet, değil mi? Evet. E, ama bu bir türlü olmuyor işte. Şimdi hmm. buradan da şeye belki gelebiliriz. E, yani sadece işte Ruhan'la mücadele konusunda değil... ...bu verilen kararlar demiştim ya. Hmm. Hani bir işte Ruhan'la nasıl mücadele edeceğiz meselesi var ki... ...bunlar evet. çok kısa dönemli şeyler. Yani mesela... ...karantina yeri açılmalı diyor. Nasıl açılacak, kim açacak, nasıl olacak bu iş? Ya yani bu yine tariflenmemiş. E demek ki bütün paydaşları bir yere getirerek derhal... Ee, ...kimin sorumluluğu nedir diye bir paylaştırma yapıp evet. bu işe girmek gerekiyor falan gibi. Yani hı hı. bu işe bir kısa vadeden değil daha uzun vadeden bakmak hı hı. gerekiyor. Günün birinde adalara atların girişi serbest bırakılacak. Serbest bırakıldığında bu uzman veterinerleri kim istihdam edecek mesela? Kimin sorumluluğu olacak bu? Yani aslında bu soruları e, Şahika Hanım dediniz yani... Hı hı. E, <gülüyor> senelerdir diyeyim adalarda Hı -hı. koruma derneği adalar kültür mirasını koruma evet. derneği senelerdir yazışmalar yapmış bütün Hı -hı. kurumlarla bu sorular sorulmuş sorulmuş sorulmuş cevaplar bir, bir nebze alınmış ama yani demek ki bir, bir uygulamada bir şey... Evet. ...sonuç görebilmemiz Tabii. için... ...böyle krizler mi gerekiyor? Yani bu krizler olmadan da... Ama atlar bu krizler de... de doğru yönetilmiyor ki... ...atları kaldırıyoruz demek... Ee, ...yani okulları kapatıyoruz, hastaneleri de... ...kapatıyoruz, atları da kapatıyoruz gibi... Evet. ...çok şey bir... ...yani... <gülüyor> Evet, yani, Çözüm değil yani bu. <gülüyor> evet burada işte bu, bu sürecin bir yönetim gerektirdiği, bu yönetimin çok paydaşlı olacağı, herkesin aslında bir ölçüde, nasıl diyeyim bir, bir ölçüde de tabii ki sabretmek gerekecek. Hakikaten adları belki ayırmak gerekecek. E, Filan gibi yani bunlar anlatıldığı evet. zaman bütün paydaşlar anlayacaktır yani neyin neden yapıldığını. Evet. Asucuğum bitti A programımız. Evet, nasıl oldu? Hiç anlamadım yani. gerekiyor. <gülüyor> tamam <gülüyor> Peki o zaman bir dahaki toplantıda tamam, bir daha bu toplan. faytonculukla ilgili yapılan düzenlemelerin <gülüyor> ne olduğunu e, konuşalım değil mi? Tamam şimdi efendim küçük bir e, şeyimiz var haberimiz var. E, Büyükada'da bu hafta sonu e, pazar günü gerçekleşiyor. Büyükada'daki modern mimarlık mirasına yeniden bakmak başlıklı bir gezi ve söyleşi etkinliğimiz var. Öncelikle çok yoğunluk e, oldu, ilgi gördük, herkese çok teşekkür ediyoruz. Maalesef katılım müracaatlarını yani e, bitirdik, kontenjan da erkenden de oldu. Fakat bundan böyle ve bunun gibi etkinliklere çok ara vermeden devam edeceğiz, daha sıklıkla yapacağız, buradan duyur, duyuruyoruz. Ee, mirasımızı korumak için katkıda bulunan tüm kişi ve kurumlara da teşekkür ediyoruz buradan. Bize Dünya Mirası Facebook sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Eski programları dinleyebilirsiniz. Hoşçakalın adalar hepimizin. Hoşçakalın.